İlahicilerden biri kubbenin altında dolaşıp para toplamaya başladı. İrmetelikler birbiri ardından gümüş tepsinin içinde çınlıyordu. Şahal tepsinin içine öfkeyle bir 5 franklık atarak çabuk olun ya içim yanıyor benim diye bağırdı. Kilise adamı da yerlere kadar eğilerek onu selamladı. Herkes dualar okuyor, diz çöküyor, doğruluyor. Bu da bir türlü bitmek bilmiyordu. Şal İlk günler bir kez karısıyla birlikte ayinde bulunduklarını anımsadı. Diğer yanda sağda duvarın dibinde oturmuşlardı. Çan yine çalmaya başladı. Sandalyeler itilip çekildi. Zangoşlar üç tane sırığı tabutun altına geçirdiler. Sonra hep birden kiliseden çıkıldı. O sırada eczanenin kapısında jüstün göründü. Yüzü sapsarı, sendeliğe sendeliğe hemen yine içeri girdi. Cenaze alayının geçişini görmek için herkes pencerelere üşüşmüştü. Charles en önde göğsünü gererek yürüyordu. Yiğit bir tavır takılmaya çalışıyor, yan sokaklardan kapılardan çıkıp kalabalığın içine karışanları bir baş işaretiyle selamlıyordu. Altı kişi her yanda üçer üçer dizilmişler, ufak adımlarla yürüyorlardı. Biraz soluk soluğaydılar. Papazlar, ilahiciler, iki kora çocuğu de profende duasını okuyorlar. Sesleri dalga dalga yükselip alçalarak sönüp gidiyordu. Zaman zaman yolun dönemeçlerinde kayboluyorlardı. Ama büyük gümüş haç hep ağaçların arasında yükseliyordu. Kadınlar da sırtlarına siyah pelerinler giymişler, kukuletalarını indirmişler, tabutun ardından geliyorlardı. Ellerinde yanan kocaman bir mum vardı. Şal duaların mumların böyle sürekli biçimde tekrarlandığını gördükçe bu yavan mum ve cübbe kokuları içinde bayılacak gibi oluyordu serin bir rüzgar esiyor, çavdarlarla kozalar yeşil yeşil ışıldıyor yolun kıyısında dikenli çitlerin üzerinde çiğ damlacıkları titreşiyordu gökyüzü Her çeşit neşeli gürültüyle doluydu. Uzaklarda yolun tekerlek izleri içinde ilerleyen bir araba gıcır diyor, bir horoz birbiri ardı sıra durmadan ötüyor. Dört nala koşan bir tayın elma ağaçları altında kaçıp gittiği görünüyordu. Berrak gökte yer yer pembe lekeler halinde bulutlar vardı. Süsen çiçekleriyle kaplı kulübelerin üzerine mavimsi ışıklar düşüyordu. Charles gerçekten bu bahçeleri de sabahları da hatırlıyordu. Birkaç hastayı ziyaret ettikten sonra bu avlulardan çıkar, karısının yanına dönerdi. Üzerine gözyaşı biçimi beyaz süsler serpiştirilmiş, siyah örtü zaman zaman kalkıyor tabut ortaya çıkıyordu. Yorulmuş zangoşlar yavaşladıklarından tabut da tıpkı her dalgada yalpalayan bir sandal gibi sürekli sarsıntılarla ilerliyordu. En sonunda geldiler adamlar aşağıya çimenliğin üzerine bir mezarın kazılmış olduğu yere dek ilerlediler. Herkes mezarın çevresinde sıralandı bir yandan papaz konuşurken bir yandan da çukurun kıyılarına yığılmış kırmızı toprak köşelerden durmadan sessizce akıyordu sonra dört tane ip hazırlanınca tabutu bunların üzerine ittiler şal tabut inerken baktı sürekli iniyor iniyordu sonunda bir çarpma duyuldu İpler de gücür diye gıcır diye yukarı çekildi. Bunun üzerine papaz Bernison, Lestibadua'nın uzattığı küreyi aldığı, sağ eliyle toprağa su serperken, sol eliyle de küreye tepeleme doldurduğu toprağa itti. Tabutun tahtasına çakıllar çarpınca korkunç bir gürültü çıktı. Bu gürültü sonsuzluğun çınlayışı gibi gelir bize hep. Papaz küreyi yanında duran adama verdi. Hu meydi bu? Ciddi bir tavırla küreyi salladıktan sonra Şarl'a uzattı. Şarl dizlerine kadar toprağın üzerine çöktü. Bir yandan mezara avuç avuç toprak atarken bir yandan elveda diye bağırıyor, karısına öpücükler yolluyor, mezara onunla birlikte gömülmek için ileriye doğru sürünüyordu alıp götürdüler çok geçmeden yatışıverdi belki o da diğerleri gibi bitti bu iş artık diyerek için için belirsiz bir rahatlık duyuyordu dönüşte Rua baba sakin sakin piposunu tüttürmeye koyuldu Hume içinden onun bu davranışını çok uygunsuz buldu üstelik Bine'nin ortalıkta görünmediğini, Tuvaşi'nin ayinden sonra sıvıştığını, Noter'in uşağı Theodor'un da sırtına lacivert bir giysi geçirdiğini görmenin yolunu bulmuştu. İçinden madem ki gelenek böyle, insan siyah bir giysi bulamaz mı yani diye söyleniyordu. Gördüklerini anlatmak için Bir topluluktan diğerine dolaşıp duruyordu. Herkes Emma'nın ölümüne üzülüyordu. Bunların başında manifaturacı Leroux vardı. Cenaze törenine gelmekten geri kalmamıştı. Zavallı kadıncağız, kocası içinde çok acı oldu diyordu. O zaman eczacı da söze karışarak, ''Haberiniz var mı?'' Ben olmasam adamcağız canına kıymaya kalkışacaktı diyordu. Ne de iyi insandı. Daha geçen cumartesi benim dükkanıma gelmişti. Hume, zamanda kalmadı ki, dedi. Mezarı başında söylemek için birkaç söz hazırlardım yoksa. Şarl eve dönünce soyundu. Rua baba da mavi gömleğini giydi. Gömlek yeniydi. Yolda gelirken yaşlı gözlerini sık sık kollarına sildiği için gömleğin boyası yüzüne çıkmıştı. Yüzünü kirleten toz tabakasının içinde gözyaşları çizgiler halinde izler bırakmıştı. Yaşlı bayan Bovary onların yanındaydı. Üçü de bir şey söylemiyordu. En sonunda adamcağız içini çekerek şarla ''Hani sen ilk karını yitirdiğin zaman ben de tosta gelmiştim bir kez, anımsıyorsun değil mi?'' dedi. ''Seni avutmuştum o zaman, söyleyecek söz bulabiliyordum ama şimdi...'' Sonra bütün göğsünü şişiren uzun bir iniltiyle ekledi. ''Ah benim için her şey bitti artık, karımın ölüşünü gördüm, peşinden oğlum.'' İşte bugün de kızsım. Bu evde gözüme uyku girmez benim artık diyerek hemen Berto çiftliğine dönmeye kalkıştı. Torununu bile görmek istemedi. Yo yo içim götürmez. Çok çok öpün onu benim için. Hoşçakalın. Sen iyi bir çocuksun Şarl. Sonra eliyle kalçasına vurarak, Bunu da hiçbir zaman unutmayacağım, korkma. Sana yine her yıl bir tane hindi yollayacağım, dedi. Yokuşun üst başına ulaştığı zaman arkasına döndü. Eskiden de Senviktor yolu üzerinde kızından ayrılırken yine böyle dönmüştü. Çayırlığın üzerinde batan güneşin yatay ışıkları altında, köyün pencereleri alev alev yanıyor gibiydi elini gözlerine siper etti ufukta duvarlarla çevrili bir yer gördü şurada burada beyaz taşlar arasında ağaçlar kara kara demetler gibi duruyordu sonra da atı topalladığı için ağır ağır yoluna devam etti şarla annesi yorgundular ama birlikte oturup uzun zaman konuştular Geçmiş günlerden, gelecek günlerden söz ettiler. Yaşlı kadın, ben de gelip Yonville'de otururum, senin evini çekip çeviririm, bir daha birbirimizden ayrılmayız dedi. Anlayışlı, okşayıcı tavırlar takındı. Bir yandan da kaç yıldır oğlunun elden kaçırdığı sevgisine yeniden kavuşacağını düşünerek için için seviniyordu.